Yok. Ve billahi min ve min ve Ve illallah la Evet konumuz ihtilafı Hale, devam ediyoruz. <تصفيق> عليه الصلاة والسلام إمام بخاري لإمام مسلمين اتفاقي رفاية التكليبير حديث تديركي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهو ويتمنى ويصدق الفرج تمام أو يكذبه متفق عليه Tabii ki Kur'an ve sünnetten nasibini almayan bir insan yani ilim kokusunu almayan bir kişi bu tür hadisleri dinlediği zaman veya توktuğu zaman diyecek ki ya bu hadislerin ihtilatla ne alakası var? Öyle ya. Yani şöyle yüzeysel baktığımız zaman hakikaten hadis yani düşünmezsen, tedbir etmezsen bu hadisin ihtilat, ihtilatla alakası olmadığını hemen şey yaparsın ama düşünerek de, de bu edersen ihtilatla alakası olduğu yani yüzde yüzdür. Çünkü konu nasıl? Burada Aleyhisselatü Vesselam diyor kütübe ala Adem nasibuhu mine zina mudrikun la mehale diyor. İbni Adem dediği ey her Adem oğlu üzerine diyor zinadan nasibini alacaktır diyor. Bu la mehale diyor. Yani bunda kesinlikle olacak. <gülüyor> Ve diyor ki burada el-aynani zina hume Tamam mı? Bakışın zinası nedir? Bakmak. Değil mi? Yani bir kişi bir kadına baktığı zaman bu nedir? Her ne kadar kast etmiyorsa çünkü fece olan yani kast etmeksizin bakacağı bakış müstesna. Diğer ikinci bakış nedir? Kişi ne derse desin. Ben işte kastetmiyorum veya hatta efendim e, lezzet almak için bakmıyorum dese de bu geçerlidir. Çünkü Ali Vesselam diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ilk nazara diyoruz. Birinci nadra senin hakkındır, ikinci senin hakkın değilir Nasıl senin hakkın? Yani fecereden gördün hemen yüzünü çevireceksin diyor. Asrif basarık diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yüzünü ey gözünü hemen çevir. İliştiği zaman çevir peki eğer iliştiği zaman hemen çevirmeyi Ali satt ve selam emri diyorsa burada karışık oturup da birbirleriyle çene çalan kadın ve erkekler nasıl birbirlerinden gözlerini sakındıracaklar veya da çevirecekler öyle ya Çünkü karışık oturan erkek ve kadınlar genelde birbirlerine bakarak birbirleriyle konuşacaklar, birbirleri tantana yapacaklar, çene çalacaklar ve belki de malayani konuşmalar da yapacaklar. Oysa ki Ali Aleyhisselam diyor ki yani asrif basarak diyor. Hemen diyor gözünü ondan çevir. Ve burada Ali Aleyhisselam diyor ki ey gözün niza, zinası bakıştır. Ey bakmaktır. Vel-udunani zinahuma'l-istimaa. Kulakların zinası da dinlemektir nasıl dinlemek örneğin bir genç erkek veyayahut da bir genç kız veyayahut da bir müslüman erkek ve müslüman kadın mesela bir türkü dinliyor. Özellikle bu kadın veyayahut da bu erkek bir kadınla gayrimeşru yoldan bir kadınla ilişki var, ilişkisi varsa, ay sevgisi varsa çünkü devamlı o dinlediği türkü o sevdiği kızı ne yapacak? Andıracak ve hatırlatacak. Ve her dinlediği türkü veyahut da söylediği türkü devamlı o kadınla ne yapmayı düşünecek? Normal olarak kadın ile erkek arasında olacak olan şeyleri düşünürler. Dolayısıyla bir Müslüman erkek ve bir Müslüman kadın kulağa gelen ses, Allah'ın haram gördüğü bir ses ise o kadın veyahut da o erkek, kesinlikle o sesi dinlemesi haramdır. Ve örneğin bir kişi bir kadının sesini duyuyor. Bak bu ona daha değinmedik, değineceğiz inşallah. Yani kadının sesi avret midir, değil midir diye. Kadının sesi eğer hakikaten bir erkek kadını dinlerken kötü niyetle dinliyorsa o zaman o kadını dinlemek kesinlikle haramdır. Ama yok Kapıyı çaldı efendim filan evde midir? Değildir. Bunu da alimler cevaz veriyorlar. Ama ondan sonraki, ondan sonraki, mukaddimeden sonraki sözler neye bakar? O zaman niyete bakar. Eğer o kişi filan kadınla konuştuğu zaman niyeti kötü olmakla konuşuyorsa o zaman o erkeğin, o kadının sesi, sesini dinlemesi nedir? Haramdır. Ve bu dinlemek nedir? Bu dinlemek de veyahut duymak kulak zinası sayılır. Tabii ki fiili zina gibi değil ama bu fiili zinanın mukaddemeleridir yani önsüz önsüzleridir. Ve lisanu zinahu'l diyor. Zina lisanın zinası sözdür. Ey laf yapmaktır. Konuşurken nahoş laflar, maleani sözler sarf ederse işte bu nedir? Bu dil zinasıdır. Ama zaruri ihtiyaç olan şeyler ve o sözü sarf ederken eğer böyle bir kalbinde böyle bir şey geçmiyorsa, kast etmiyorsa o zaman mesela şunun fiyatı kaçtır? Diyor ki mesela 5 lira. Bu gayet normaldir. Ondan sonraki yapacağı, girişten sonraki yapacağı sözler işte burada dil zinasına geçer. Vel yedû zinehe albatşuh. Vel yedû Ellerin zinası da Nedir? Tokalaşmak ve sıkmak veyahut da el vermek. Çünkü Ali ve selam diyor. Bir kişinin diyor kafasına yani çivi kafasına balyoz ile vurmak diyor. Bir şahsın ona haram, ona helal olmayan bir kadına dokunmaktan çok daha evhem ve çok daha kolaydır diyor Ali Sattwastü selam. Dolayısıyla bir kişi kalkıp da bir kadınla musafaha yaparsa nasıl musafaha olur? İhtilat olmasa nasıl Musafaha yapacak? <Gülüyor> Birbirleriyle karşılaştıkları zaman ilk önce Musafaha yapıyor. Selamünaleyküm aleyküm veyahut da günaydın veya da iyi akşamlar ondan sonra girişir derken Musafaha yapıyor. Ondan sonra söze başlıyorlar. Bu söze başlarken tabi burada hem kulak zinası oluyor, hem diz zinası oluyor, hem göz zinası oluyor, hem el zinası oluyor, hem de ayak zinası oluyor. Bütün burada bunlar bütün bu e, fiiller hepsi burada tenfiz oluyor. Ve riclu zinaha'l-khutah. Ayakların zinası nedir? Yürümektir. Adam mesela filan yere gidecek. İlk önce kalben niyet ediyor. Ben filan yere gideceğim. ve orada ihtilat var. Bu yürümesi. Ondan sonra dille, ondan sonra eliyle musafaha yapmak, değil mi? Ondan sonra konuşacak, kadının konuşacağı şeyleri dinlemek. Burada hepsi Gözle beraber. Hepsi bunlar nedir? Zin, fiili zinanın mukaddimeleridir. Ondan sonra diyor ki وَالْقَلْبُ yetmenna وَيَتَمَنَّ وَيُسَدِّقُ ذَٰلِكَ الْفَرْجُ اَوْ يُكَذِّبُهُ Bütün bu tür şeyler olduktan sonra kalpte eğer temenni ediyorsa o erkek o kadında ve o kadın o erkekten tamam mı? Temenni ediyorsa temenni ettikten sonra kabul ediyorsa ve tasdik ediyorsa o zaman ne olur? Kaldık ki ferç. Artık bu fiili zina olabilir, olmayabilir. Çünkü bütün bunlar fiili zinanın nedir? Fiili zinanın vesileleridir. Onun için İslam şeriatı, usulü fıkhı alimleri bil ittifak diyorlar ki bir vesile harama götürecekse o vesile helal olsa bile tamam mı? O vesile o kapıyı ne yapmak lazım, kapatmak lazım. Dolayısıyla bu gidiş, musafaha, bakış, dinlemek, konuşmak, ondan sonra dokunmak, burada eğer fiili zinaya götürecekse bu tür şeyler, bütün bunlar nedir? Bütün bunlar İslam'da haramdır. Dolayısıyla bu hadis, İslam'da ihtilatın kesinlikle haram olduğuna dair nedir? En büyük delildir. Her ne kadar bazı şahıslar, bazı diyorlar ki bu tür hadisler ihtilatla alakası yok. Çünkü bu kadın ve erkek bir araya geldikleri zaman birbirlerine bakacaklar. Aleyhisselatü diyor ki zinanın şeyi, gözün bakışı nedir? Zinadır. Zinadır. Zinadır. <gülüyor> bu birinci sefer. Diğer hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam diyor ki an cerilin radıyallahu ta'an sealtu Resulü Aleyhisselatü Vesselam an, naz, an nazratil fecah yani böyle kastetmek senin ani bakış. Fekane aleyhissalatu vesselam esrif basarak revahu Müslim Bu hadisi i̇mam Müslim Muslim rivayet etti. Aniden şöyle bir yürüyor derken önüne bir kadın çıktı. Hemen ne yapıyor? Bu bakış yani. Aniden senin önüne çıkan bu kadın ikinci bakışı bakarsan burada sen göz zinasının günahına çarptırılmış olursun peki bir arada oturacak insanlar değil ki fecev bakış bin bin bin tane bakış olacak bir saat oturacaksa bir saate kadar bunlar birbirlerine bakacaklar konuşacaklar seslenecekler memnun yapacaklar musafa edecekler ve malayani konuşmalar belki de Allah korusun şehveti şehvi arzuları şey yapacak heyecanlandıracak sözler de sarf edebilirler özellikle özellikle şeşenin önünde oturup Televizyon veya da videonun karşısında oturup da o televizyonda oynayan film özellikle Aşk dizi filmi ise ala sen burada artık ne olacağını sen düşün. Evet. Yine İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla diyor ki An Ebi Sa'ydin'l-Hudri'de Allah'u anin Nebi'yi sallallahu aleyhi ve kal. İyakum ve jülosa fil Yollar. Biliyorsun köylerde geçmiş mesela geç, geçmişte, hatta köylerde de öyle. Köylerde gene yani köyler nereye çıkarlar? İnsanların gidip gidip geldiği yerlerde otururlar ki işte kim gitti kim geldi falan filan. O geliyor oturuyor, bu geliyor oturuyor ve böylece yolların şeylerinde meclisleri var. Yolların üzerinde meclisleri var. Ve aleyhissalatü burada sakın diyor ki İyyakum sakın sakın sakın yollarda oturmayın. Burada sakın sakın yolda oturmayın derken ve vesselamın bu sözüne diyorlar ki Kalu ya Resulullah. Tamam mı? Me alene min mecalisine buddun netehaddetu. Valla diyor ya Resulullah. Biz diyor bu yerlerden başka oturacak hiçbir yerimiz yok. Genelde bu tür meclislerde otururuz diyor. Diyorlar ona. Tamam mı? Fekala Resulü Aleyhisselatü fe feize ebeytum eğer ille de oturmak istiyorsanız bu tür meclislerde ay yollar üzerinde olan meclislerde diyor feize ebeytum illa el meclise fea'tu tariqa hakkı ille de oturmak istiyorsanız o zaman yolun hakkını veriniz. Yine burada bir soru işareti geldi. Orada yukarıda geldiği gibi Sakın sakın o yollarda oturmayın deyince dediler ki ya Resulullah yani bundan başka şeyimiz yok ki. Başka gidecek yerlerimiz yoktur. Genelde böyle yerlerde otururuz, konuşuruz, sohbet ederiz falan filan. O geliyor, oturuyor, bu geliyor ve konuşuyoruz. Köy hayatı yani. Ama şimdi kahvelere intikal edildi. Şuraya, buraya. Parklar. Efendim? Parklar. He, parklar şimdi gerçekten Sahi, çok güzel söyledin. Parklar Şimdiki parklar şunlar bunlar. O zaman diyor ki Kalu ve mehakkut tarik ya Resulullah. Ha diyor Aleyhisselatü hakkı. diyor ki peki diyorlar ki Ey Allah Resulü bu yolun hakkı nedir? diye soruyorlar. Ali Vesselam diyor ki Gaddul Basari Tekin. Tamam mı? Orada oturuyorsanız yolda o zaman kesinlikle orada giden gelen kadınlara ne yapmayacaksınız? Bakmayacaksınız. Gaddul Basari Vakefful Ede orada oturuşunuzda dininizle, seslerinizle, tamam mı? Orada kimseye eziyet vermeyeceksiniz. Bağır, yani mesela konuşurken bağıra baara icabında sen orada bağıra baara konuşuyorsun. Orada eziyet vermiş olursun. Veyahut da yol olduğu için siz orada konuşun. Millet orada oturunca, peki oradan kadın geçecek, şu geçe işi olan, zarur işi olan oradan geçeceği için siz de orada oturuyorsanız burada siz insanlara eziyet vermiş olursunuz. Tamam mı? Ve selam selam verildiği zaman o zaman siz de selamın ne yapacaksınız? Selamın cevabını vereceksiniz. Vel amru bil ma'ruf ve nehyu anil munkar. Tamam mı? Burada gaddul basar, bu konumuzla ilgili gaddul basar. Vel amru bil ma'ruf ve nehyu anil munkar. Bu hadisten bunu alıyoruz. Gaddul basar. İhtilat olan erkek ve kadınlar karışık oturdukları zaman basarların yani gözlerini kapatacaklarsa ne için oturuyorlar? Oturmalar değil mi? Oturmalarına gerek yok. Ha o zaman karışık oturacaklarsa gözleri açık olacak ve birbirleriyle konuşacaklar ki ani bakış haramdır. Tamam mı? Ani bakış haramdır. Değil ki bu karışık oturmak. Ani bakış haramdır. Ve burada diyor Yollarda otu, ille de oturacaksınız. O zaman diyor bu giden gelen insanlardan görmüş olduğunuz münkerde ne yapacaksınız? Sakındıracaksınız ve iyiliği emredeceksiniz. O kötülüklerden insanları sakındıracaksınız ve yerine iyiliği emredeceksiniz. Ve bazı alimler bu hadisleri delil olarak çarşılara, pazarlara, boşu boşuna gitmeyi Delil olarak getiriyorlar. Sen diyor çarşıya gidiyorsun. Hiçbir işin yok. Zaruri bir işin yok. Efendim parka gidiyorsun, sahile gidiyorsun, şuraya gidiyorsun, kafaya gidiyorsun ve gidiyorsun işte bir işin yok. Sadece yürüyorsun. Peki diyor şu gidişinde, gelişinde diyor sen münkeri gördüğün zaman diyor sakındırabilecek misin? Sakındıramazsın. O zaman çıkma. Çünkü sen kendi kendini sorumluluk altına bırakıyorsun. Ama sen zaruri bir işin var bu gideşinde sen bu zaruri işinden dolayı tamam mı İlk bakışta ne yapacaksın gözünü çevirirsen o zaman sen sorumlu değilsin ama zaruri işini görmek için her gördüğün kadına göz verip de ondan sonra şundan hoşlanmak ondan hoşlanmak bundan hoşlanmak o zaman bu zaruri her ne kadar bu iz zaruri ise de yine bu bakışlardan dolayı sen nesin sen günahkarsın. Ey Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olursun. Dolayısıyla burada kadınlar ve erkek karışık oturdukları zaman neyi emredecekler ve neyi sakındıracaklar? Zaten orada bir arada bulunmaları münkerdir zaten. İlk yapmaları gereken şey birbirlerinden ayrılmalarıdır. Öyle değil mi? Yani ya kadınlar erkeklere diyecekler ki arkadaş bizim burada oturmamız caiz değildir. O zaman siz oraya gidin burayı. Çünkü burada bir münker var. Bu münkeri ne yapmaları gerekiyor? Bu münkeri kaldırmaları gerekiyor. Yani ilk yapmaları gereken şeydir. Yerine ne yapacaklar? İyiliği emredecekler. Böylesi meclislerde, ay haram olan meclislerde sen ne münkeri emredebilirsin, kaldırabilirsin, ne de iyiliği konuşabilirsin. Çünkü asıl senin fiilin ne münkerdir? Senin orada karışık oturman münkerdir. Dolayısıyla bu tür meclislerde otta eğitim ve öğretim yerlerinde bu şekilde karışık bulunmak veyahutta oturmak kesinlikle İslam'da nedir? İslam'da haramdır. Diğer bir rivayete Hanefet'ten Selam diyor ki, diğer bir rivayette an Abi Talha Zaiden bin diyor ki, Ali as'ta ve selam şöyle söyledi. Diyor ki, "İctenibu mecarisat's suudat." Suudat ay Yokuş. yokuşlar veyahut merdivenler. Tamam mı? Ve bazı alimler diyor ki yani lügat etibariyle diyor turkat ile soğudat arasında bir fark yok. O da yol şeyi sayılır. Bu da yol sayılır. فَقُلْنَا li قَعَدْنَا ma مَا diyor Ey Allah Resul diyorlar. Biz vallahi diyor yani e, bir şey yapmak için veyahut da insanlara eziyet vermek için veyahutta kötü niyetle biz burada oturmuyoruz diyor diyorlar ona. Fakat ne diyor, ne ve Burada bulunmamız diyor. İşte birbirimizle konuşmamız, tamam mı? Yani bir, sen ne yaptın, ben ne yaptım, senin ne işin var, benim ne işim var. Yani birbirleriyle ihtiyaçları var şu. Yani aralarında konuştukları laflar. Aliy Satt ve Selam diyor ki, "Kal imle, ille de ısrarlısanız bu tür yerlerde oturmanız diyor. Fa'du fa'du hakkı ay hakkı sen münker bir meclise girdin. Oturacaksan o zaman o mecliste ne yapacaksın? İyiliği emredeceksin. Kötülükten sakındıracaksın. Gözlerini haramdan sakındıracaksın. Ondan sonra sözünde sözünde oradaki insanlara eziyet vermeyeceksin. Yani gıbet olmayacak, dedi kudu olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak. Çünkü bunlar hepsi münkerdir. İnsanların ayıplarını konuşmayacaksın. Çünkü bu da münkerdir. Tamam mı? Diyor ki fa adu hakkaha birincisi gaddul basar birincisi diyor gözünü haramdan sakındıracaksın wa raddus selam selamın cevabını vereceksin wa husnul kelam konumuzla ilgili nedir gaddul basar ve husnul kelam tabii ki haram böyle haram olan meclislerde sen nasıl hasen konuşacaksın hele hele Allah korusun dediğimiz gibi şeşelerde oynanan bu tür diziler mizilerde de varsa hadi sen kalk güzel konuş. Zaten seninle konuşmuyor ki. Gözleri şeşeden kopmuyor. <gülüyor> konuşuyor. Diyor ki mesela sen diyorsun ki Hasan işte şöyle böyle gözü şeşede filmi ve diziyi seyrediyor. Sana hiç ya ben sana misafirliğe geldim. Sen bana bak, baksana ben seni ziyaret ettim misafirliğe geldim. Niye bana bakmıyorsun? Ona? O zaman sen onunla kalacaksan ben kalkıp gideyim bari gibisi. Ha, o zaman bu tür filmler veyahut bu hatta bu tür dizilerin olduğu yerde karışık oturmak hem şehvi arzuların hareketi diyor hem de sen orada o münkeri ne yapamazsın sakındıramazsın. Sakındıramadıysan o zaman senin orada bulunman nedir? Haramdır, caiz değildir, günahtır, isyandır. Kalkıncaya kadar bir saat iki saat ne kadar oturuyorsam o bir saat müddeti sen senin amel defterine günah diye yazılıyor. Soldaki melekler yazar. Ama güzel bir şey konuştuysam da sağdaki melekler o hayırlı şeyde ne yapacaklar yazacaklar. Çünkü Allah Celle Celaluhu diyor ki ne diyor? Femen Femen yemen mitkale zerretin Eş Sonra Şarre yara Sen orada güzel konuşursan güzel güzel olan güzel güzeller yazacak. Kötü konuşursan o güzel olmayan melekler de ey dolayı isyankara karşı onlar da onu yazacaklar. Yani bir miskazlara kadar bir şey konuşursan ne olup hayır olsun, şer olsun yine yazılacak. O zaman eğer biz bu gibi meclislere gideceksek ve burada emri bil mafra münker yapmayacaksak iyiliği konuşmayacaksak ve gözümüzle onlar birbirimize bakacaksak tamam mı? İnsanlara da dilimizle eziyet vereceksek bizim oraya gitmemiz bize zarar vermekten başka bir şey değildir. O zaman neden gidelim? Ve özellikle ben özellikle özellikle özellikle biz şeriatçız diyen Müslümanlara sesleniyorum acizane. Çünkü bunlar İslam'ı iddia ediyor. Hani İslam'ı iddia etmeyen, ey haramlık selamlı iddia etmeyen ya zaten her şey yapıyor. İçki, kollu içki, içki içiyor, zina yapıyor, memne yapıyor, her şey yapıyorlar. Ya Müslümanlara ne oluyor? Hani şeriatçız diyen Müslümanlara ne oluyor? Ve çünkü şeriatçıyım diyen bir insan diyor ki ben davetçiyim veyahut da adamıyım veyahut da öğrencisiyim veyahut da şöyle veyahut da böyle. Peki bu gibi insanlar nasıl orada böyle bir arada oturup iki saat, üç saat, bir saat neyse artık boyu hep Allah ve Resulüne isyan ediliyor. Öbür tarafta diyor ki aleyhissalatü vesselam, لَا يَنْظُرُوا الرَّجُولِ اِلَا عَوْرَةِ الرَّجُولِ وَلَا الْمَرْأَةُ اِلَى عَوْرَةُ الْمَرْأَرَةُ وَهُ مُسْلِمٍ Bir erkek, erkeğin avratına bakmayacak. Ve bazı kardeşlerimiz anlatıyor. Diyor ki mesela işte akrabalarımıza misafirliğe gidiyoruz diyor. Adam diyor shortlar karşımızda oturuyor. Sen birisin akraban'a gittin, arkadaşına gittin, dostuna gittin. Derken diğer dost geldi, diğer adam geldi. Adam geliyor hani evde ya işten gelmiş adam istiyor Adam şuraya kadar short giymiş gelmiş mecliste oturuyor. E sen bakıyorsun ki bu bu adam avrete açık, adam atlet giymiş, buraya kadar şort gelmiş mecliste oturuyor. Şimdi sen ne yapman gerekiyor? Konuşursan bir mesele, konuşmazsan da bir mesele, ayrı bir mesele. Ve burada Allah Resulü Sallallahu Aleyhi diyor ki bir erkek bir erkeğin avratına bakması kesinlikle caiz değildir. Öbür tarafta bir kadının da bir kadının avrete bakması caiz değildir. Kadın avreti konusunda birçok sözler sarf edilmiş. Bazı alimler demişler ki kadının avreti dizle göbek arasıdır. Kadın arası. He. Kadınlar yani kadınlar arasında. Bazı alimler demişler ki Müslüman kadının kafire kadına karşı ve da müşrike kadına karşı yüz ve el müstesna her tarafa ahurettir demişler. Bazı alimler demişler ki Müslüman kadının Müslüman kadına olan avreti Nur Ahzab suresinin 31. ayetinde zikredilen meseledir. Nasıl bir kadın, bir kız bir kız babasının nasıl çıkıyorsa o zaman kadın karşısına o şekilde çıkabilir. Yani bir kız babasına karşı nasıl çıkabilir? Saçını açabilir. Şu boynu gözükebilir. Tamam mı? Yani şuradan şuraya hatta bazı haline diyorlar ki yani yeter ki şu memmeler gözükmesin. Yani şuradan şöyle bir sakıncası yoktur. Bir abi, bir kardeş, bir baba şuraya kadar görebilir. Ondan sonra şu yarım kol ondan sonra aşık kemiklerin biraz üstüne yani şuraya şunlar gözükmeyecek babaya, abeye, kardeşe gözükmeyecek. Dolayısıyla anneye, şey babaya, kardeşe veya da abeye karşı o kız veya da o mahrem olan kadın nasıl onlara göstermiyorsa diyor o zaman Müslüman kadının avreti de aynen Müslüman kadına karşı avreti orasıdır diyor. Yani bir mesela özellikle bazı kadınlar yani doğum yapan kadınlar veya da emziren, çocuk emziren kadınlar, kadınların meclisinde memesini çıkarıyor çocuğunu emziriyor tamam mı? o kadın yani o mecliste o mecliste gözü kötü olan bazı kadınlar varsa ve bu çok oluyor bazı kadınlar göğüslerini çıkarıyorlar, memelerini, çocuğunu emziriyor diyor bazı yani ona ona işittirmiyorsa bile mesela ya şunun göğsüne bak devenin veya otta öküzün göğsü gibi memesi gibi. Orada kadın hemen pat diye sütten kesiliyor. Bir daha o çocuğa süt gelmez. Bu birinci bu birinci musibet. İkinci musibet o göğüs, o meme o kadına avrettir. Sen burayı ona gösteremezsin. Yani bir kadın memmesini çıkarıp kadınlar bunlar kadındır diye memesini çıkarıp da çocuğunu emziremez. Orası avrettir. Kadınların göğsü kadınlara avrettir ve en doğru görüş budur. Her ne kadar bazı sözler sarf edilmişse de neticede erra'l kavl-ur rajih Müslüman kadının avreti tıpkı kızın babasına ve abesine karşı olan yerlerdir. Ey mesela bir kız abisine karşı babasına karşı dedik nedir? Tisakul yani şuraların gözükmesinde bir sakıncası yoktur diyorlar alimler. Tamam mı? Kâfire kadınlara karşı ne olmalı? kafire kadınlara karşı Müslüman kadının avreti buradan olmalı. El ve yüz müstesna. Yani bir Müslüman kadın saçlarını kafire kadına bile gösteremez. Çünkü racih kavle göre kafirler ve müşrikler necistir. necistir. Nasıl necistir? necistir? Ey hissen değil manen necistirler. Dolayısıyla o kafira kadın Müslüman kadına karşı tıpkı bir erkek gibidir. Nasıl bir Müslüman kadın yabancı erkeğe karşı saçını açamıyorsa... O zaman o kafire kadına da saçına açamaz. Ancak zaruri anlarda o kadın doktor ise ve ondan başka doktor yoksa mahremiyle beraber o kadına açılması gereken yerler açılacak. Açılmaması gereken yerler açılmayacak. Örneğin eline bakacak, saçını çıkarması, açmasına gerek yok. Efendim gözünü açmasına gerek yok memleğine açmasına gerek yok. Yatacaksa eğer sedirin üstünde yatacaksa muayene yapmak için sadece muayene etmesi gereken yeri açacak. O da mahremi yanında. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla sahih görüşe göre, sahih kavle göre Müslüman kadının Müslüman kadına olan avreti saç açık olmasında bir sakıncası yoktur. Tıpkı babasına karşı, abisine karşı çıkabileceği gibi. Efendim aşık kemiklerin üst tarafına veya da kollar böyle yarım kol. Ondan öte kadın nedir? Kadın avrettir. Ve aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte sünnetimizde geçiyor ki el mar'atu avrah Bazı alimler bu hadisin sahih olmadığını <gülüyor> söylüyorlar. Yani bazı alimler tasihih ediyor. Bazı alimler tadif ediyor. Buradaki tasihihine tadif hadisesi kadının yüzü avret değil midir? avret midir, değil midir konusunda ihtilaf ettikleri için bazıları tasحيh, bazıları taddîif. Peki biz ani bir hadis ezberlemiştik. Dikkat ediyorsanız neydi hadis? El halal eş -helal Ve'l haram ondan sonra umuru müştebehat. Peki madem ki burada bu mesele şüphelidir. Öyle değil mi? Madem ki burada bir şüphe var, mesele şüphelidir. O zaman Müslüman bu tür şüphelerden kaçırması gerekiyor. Nedir? Kadın, hepsi nedir? Kadın avrettir. Kadın, el mar'atu avret. Ve İmam Şafii rahimahullah diyor ki, ve Ahmet bin Hanbel, tamam mı? Abu Hanife Mustesna, bütün bu alime diyorlar ki, kadın saçtan tırnağa kadar hepsi avrettir. Bu mezhepler içerisinde bazı alimler demişler ki, el yüz mustesna Abu Hanife'ye muvaffakat ederek. Ve Abu Hanife rahimahullah, Diyor ki eğer fitne sos konusuysa o kadının yüzü avrettir. Peki bir arada oturacak olan kadın ve erkekler yüzünü açacak mı açmayacak mı? Öyle mi? Bakışlar olacak mı olmayacak mı? Konuşulacak mı konuşulmayacak mı? Dolayısıyla burada bütün münkerler burada oluşuyor. Bütün münkerler göz münkeri, göz münkeri, el münkeri, ayak münkeri, dil münkeri, şunlar bunlar hepsi nedir? Hepsi burada oluyor. O zaman her ne kadar bazı şahıslar diyorlar ki efendim eğer bu akrabalar birbirleriyle otururken herkes tesettürlü ise çünkü bazı şahıslar öyle diyor eğer kadın tesettürlü ise rafız şiilerin söyledikleri gibi biliyorsunuz rafız şiiler el yüz müstesna karma karışık oturuyorlar onlarda hiçbir sakınca yoktur rafız şiiler yani İthne Aşeriye denen bu insanlar Kadın erkek karışık oturma ot, oturmak hiç bir zaman oturmakta bir beis görmüyorlar. Ama ehli sünnet vel cemaatinin imamları kesinlikle nikâhe düşen birbirine kadın ve erkekler bir arada oturmazlar. Ancak zaruri anlarda o zaman bu zaruri anlar yerine göre, mevkiyene göre, şeyine göre istisna ediliyor. Burada diyor ki An ibn Julayj radıyallahu anhü, Biz bu hadislere daha önceden daha önceden değinmiştik. Hani bir kadının mescide gitmesi gitmemesi hakkında. Bunu geçelim. Bunu zikretmiştik. Evet. El-Eser-ül diyor ki: "An Abi Selamete al-Khubaybi radıyallahu anhu kala raeytu Umar ibn al-Khattab ta'ala u'anhu ete hayyadan aleyha al-rijal ve nisa yetevaddauna cami'an fadarabahum biddurra thumme kala li sahib al-haut ic'al lil-rijali <Sessizlik> hiyadan vel nisa'i nedir? Hiyad çoğuzdur tekildir haut Türkçesine ne diyoruz havda? havuz havuz Havuz mu diyoruz? Evet. Hani hayvanların içtikleri şey var ya böyle evet. leyen gibi koyula su koyuyorlar içiyorlar ne? ondan. Oluk diyorlar. He? oluk diyorlar. Oluk mu? Değil, oluk diyelim. Burada Umar radıyallahu ta'ala bir yere giderken bakıyor ki kadınlar ve erkekler karışık bir şekilde ne yapıyorlar? Hayvanlarını bu oluklardan içiriyorlar. Bunu görünce diyor ki adama ve bunları rencide ediyor ve bu havuz sahiplerine diyor ki siz diyor bunu yapacağınıza diyor kadınlara ayrı bir havuz erkeklere ayrı bir havuz edin kadınlar orada kendi hayvanlarına şey yapsınlar içirsinler erkekler de öbür tarafta içirsinler ve bu hadis bazı şahıslar demiş ki zayıftır bazı şahıslar yine demişler ki sahihtir şiddetli zaafı olmadığından dolayı üzerinde ihtilaf olduğu için ve burada şüphe olduğu için tamam mı şüpheli olduğu için ne yapması gerekiyor şüpheli şeylerden kaçınmak lazım bu nedir hayvan içirmek yani tarlalarda şurada burada hayvanları içirmek tabi zaruri şeylerden sayılır bu sen hayvanlarını mesela diyelim ki bir dereye götürdün o dereden başka hiçbir dere yok tıpkı Musa ve Vesselam'ın döneminde olduğu gibi Aleyhisselatü Vesselam, Musa Aleyhisselatü Vesselam Risaletten önce biliyorsunuz kendi memleketten kaçarak şeye giderken başka bir yere giderken orada bir kuyu gördü ve orada erkekler kuyun etrafında hayvanlarını getirip hayvanlarını su içiriyorlar. İki tane kadın da orada bekliyor. Hayalarından erkeklere karışmak istemiyorlar. Musa Aleyhisselatü selam onları görüyor. Siz ne niye böyle niye ne yapıyorsunuz? Niçin orada böyle duruyorsunuz? Diyorlar ki iki kız işte biz hayvanlarımızı içireceğiz. Dolayısıyla erkekler bitirmeden biz yani hayvanlarımıza oradan su içiremeyiz. Babamız da o da mazeretleri nedir? Babaları yaşlı. Ondan sonra e, hayvanları oraya kadar getiremeyeceğinden dolayı mutlak manada bu hayvanları kızlar veya kadınlar getirecek. Mazeret buydu. Ha o zaman bu mazeret esnasında bu bu şey zaruri şey ise o zaman bu zaruri anları veya da zaruri şeyleri değerlendirerek ne yapmak lazım? Ömer radıyallahu ta'ala'nın bu da yaptığı gibi ayırmak lazım. Hay kadınlara ayrı bir havuz, erkeklere ayrı bir havuz ki kadınlar erkeklere karışmasın, erkekler de kadınlara karışmasın. Ve Musa'sat ve selam biliyorsunuz. Ne yaptı? Gitti onların o iki kadının hayvanlarına <gülüyor> su verdi derken onlar gittiler ondan sonra ağacın gölgesinde yarbi diyor işte. Yani bundan daha hayırlı bir şey bana veremez miydin diye. Ondan sonra kız dönüyor. Diyor ki işte babam seni istiyor. Dikkat ediniz. <gülüyor> Musa aleyhissalatü vesselam mesela kadına demiyor ki önümden yürü bana yolu göster. Musa aleyhissalatü vesselam önden gidiyor. Kadın taşlarla atıyor. Diyor ki işte filan yerden gideceksin. Konuşmuyor. Alıp taşı atıyor böyle öne. Musa aleyhissalatü vesselam taşın nerede düştüğünü o yöne gidiyor. Sadece zaruri şeylerde He zaruri şeyler. Şimdiki. Şimdi eğitim ve öğretim yerlerinde meclislerde, iş yerlerinde bu tür sohbetlerde falan filan ne potlar ve neler oluyor. Dolayısıyla Allah ve Resulüne hakkıyla iman eden bir erkek ve bir kadın ne yapmaması gerekiyor? Karışık bir şekilde oturması kesinlikle onun hakkı değildir. Onu yaratan Allah Celle Celaluhu bu meseleler hakkında kanunlar koymuş. O zaman erkek olsun, kadın olsun Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu bu kanunlara uymak mecburiyetindedirler. Uymayan bir kişi cezasına çarptırılacak. Tıpkı devletin koymuş olduğu kanunlar gibi. Devlet kanunlar koyuyor. Diyor bu kanunlar kimin için koyuyor? Mücrimler için mesela. Kim böyle yaparsa şu cezayla çarptırılacak. Tamam mı? Ama o cezayı, o fiili yapmayan bir adam o cezayla karşı karşıya gelmez. Öyle değil midir? Ve bu yani dünyada olan bu tür kanunlar nereden alınıyor? Genelde genelde yani Allah Celle Celen koymuş olduğu kanunlardan faydalanarak ama hava heveslerine kanunlar koyuyorlar. Dolayısıyla Allah Celle Celeni bu kanunu koyduysa o zaman kadın ve erkek bu kanuna uymak mecburiyetindedir. Uymazsa ne olur? Cezalandırılır. Ama Ölmeden önce tövbe edip tövbeden sonra ölürse Allah'ın izniyle Allah Celle Celaluhu bütün bu günahları ne yapar? Onlara affeder. Ama tövbe etmeden bu hal üzerinde ölürse Allah'ın meşiyeti altında kalır. Allah dilerse onları azap eder, dinlerse onları affeder. Ama zahiren nedir? Zahirem, yapılan bu tür ihtilatlar masiyettir, haramdır, günahtır. Ama affetmek, affetmemek, ceza vermek, ceza vermemek. Bu Allah'a mahsustur. Dilerse ceza verir, dilerse vermez, dilerse affeder, dilerse affetmez. Çünkü o Allah Celle Celaluhu'nun hakkıdır. Bu gibi günahlar küçük günahların mı giriyor, büyük günahlara mı giriyor? Çünkü affeyi, affeyi. Bunlar hepsi küçük günahtır. Ama bu küçük günah esnasında büyük günahlara sebep olabilir. Evet. Ne diyor ve Vesselam diyor? Gözün zinası neydi? Bakma annazar ama bu fili değildir yani bu küçük günahtır fili büyük günahtır yani bu tür şeyler büyük günahın mukaddimeleridir bunlar büyük günahın mukaddimeleridir adam mesela bir bir erkek bir kadını öptü bu küçük günahtır büyük günah değildir ama bu öpücük küçük olan günah büyük günaha götürebilir şimdi bir öpücük kaldı yanağından öptü Yarın dudağından öper, öbür gün bir araya gelirler, üçüncü gün zina yaparlar. Ha demek ki bu tür küçük günahlar büyük günah sebep olur. Ha o zaman büyük günahın olmaması için küçük günahlara engel koymak lazım. Ve diyor ki ne diyorlar buna? Sebab zari'a diyorlar. Ey bu tür vesileleri, ey harama sebep olacak bu tür yolları kapatmak ve vesilelere engel olmaktır. <gülüyor> Rabihan diyor, diyor ki İcmâ'l-ülemâ yani ehl net Sünnet ve Cemaat'ın bütün alimleri bu konuda e ihtilatın haram olduğuna da ittifak etmişler. İcmâ'l-ülemâ ala tahrim ihtilatın nisâ bir Ey, nikahları birbirine düşen ve kad... erkek ve kadınların bir arada kalmaları özellikle eğitim ve öğretim yerlerinde veyahut da iş yerlerinde veyahut da bu tür münasebetlerde kesinlikle haramdır. Diyor ki, Kale Abu Bakr el-Amri, Rahimahullah, bu 530 senesinde vefat etmiş, hicri senesinde. İttefaka, i̇ttefakat ulema el-umme, enne men 'teqat, Hille hazihi el mahzurat ve ibahat imtizacel rical bin nusvan ay bin nisa, bin nisa el Birisi çıkıp geçecek. Şimdi sen anlatıyorsun. Diyorsun ki ihtilat haramdır, şöyledir, böyledir. Birisi de kalkıp o da diyor ki, aşhedü aleyhi r-resulullah, Müslümandır. Ama diyor siz de o kadar aşırı gidiyorsunuz. Bir şey helal bırakmadınız ki kardeşim. Niçin haram olsun diyor. Haram diye bir şey yoktur ya. Erkek yüzünü açtığı gibi kadın da açar. Kadın konuştuğu gibi kadın da konuşma hakkı var. Yani kadın konuşmayacak mı ya? Bu adamın teyzesi kızıdır. Teyzesi kız, teyzesi kızıyla konuşmayacak mı ya? Amma da aşırı gidiyorsunuz siz bu hocalar var ya. Şu teröristler, şu irhabiler, şu bilmem ne falan derken ondan sonra bilgi burada internet üzerinde bazı şahıslar bize laf saydığı gibi bize sövdükleri gibi Aleyhisselatü Vesselam'a geçmişte Aleyhisselatü Vesselam'a laf söyledikleri gibi Eleştiri yapıcı olması gerekiyor. Bir insan ilmi yoksa bir kişi konuştuğu zaman o konuştuğu şeyler delil getiriyorsa karşıdaki şahısla bu şahsı eleştirirken heva ve hevesine göre eleştirerek söven bir insan bu insan ilmin kokusunu almış değildir. Tamam mı? Yani kalkıp da efendim siz çok aşırı gidiyorsunuz yok şöyle ne yapıyorsunuz bu yapın. Eğer ben aşırı gidiyorsan ben Allah'ın dediğini söylüyorum. O zaman sen Allah Celle Celaluhu'nun aşırı gittiğini diye söylüyorsun sen. Tek kelimeye sen Allah'a itham ediyorsun. Bu tür haramlar, bu tür engeller, bu tür deliller zikredildiği zaman sen o konuşan kişiye aşırı gidiyorsun. Sen şöylesin, böylesin dediği zaman o zaman sen direkt kime söylüyorsun? Dolaylı yollardan sen Allah'a kast ediyorsun veya da aleyhisselam kast ediliyor. Diyor ki burada itttefakat öleme bütün İslam ümmetinin alimleri ittifak etmişler. Her kim bu tür haramları helal eder veya da helalları haram ederse o kişi diyor tek kelimeyle diyor tamam mı diyor? Fakat kafar diyor. Fakat kafar. West hep kalkatıl bir iddeti. Bu riddetinden dolayı İslam şeriatının uygulandığı yerde, tahkim edildiği yerde bu kişi tek kelimeyle öldürülmesi gerekiyor. İslam'ın, Kur'an'ın delilleriyle, sünnetin delilleriyle alay etmek, ondan sonra bunları böyle hafife almak, bunu delilleri de sunan kişileri terörizmle, teröristlikle veyahut da memnete vasf edip iftira atmak tek kelimeyle Allah Celle katında büyük bir günahtır. وَإِنْ اِعْتَقَدَ تَحْرِيمُهُ Şayet bunun, haram olduğunu itiraf ediyorsa ve fiiluhu yapılması da haram olduğunu ikrar ediyorsa ve akarra aleyhi ve radiyabihi fakat feseqa yani inka mesela haramı helal helalı da haram yapıp da iddia ederse bu kişi dinden döner. Ama yok diyor doğrudur. İhtilat haramdır. Bakmak haramdır. Konuşmak bu tür şeyler hoş olan lafları konuşmak haramdır. Ben inanıyorum ki bunu ama ne yapayım? E i̇şte. Ben bu toplumda yaşıyorum diyor. Bu toplumun bir ferdiyim diyor. Öyle yaşadık. Dedelerimiz, babalarımız hepsi örf adetimiz yani karışık oturuyoruz. Akrabalar birbirimizle karışık oturuyoruz diyor. Ne yapalım diyor. Öyle yetiştik diyor. Ve ben inanıyorum ki bu haramdır diyor ama yapamıyoruz diyor. Örf adetler daha ağır basıyor. Ha o zaman bu kişi dinden dönmez kafir olmaz ancak fasık olur. Ey günahkar olur. O zaman burada meseleyi ait etmek lazım. Bu tür delilleri inkar edip Allah'a karşı utanmadan laf atan kişiyi bu tür sözleri inkar ederek söz söylerse bu kişi dinden döner. Ama diğer kişi itiraf ediyor ama diyor ne yapalım ben inanıyorum bunlar haramdır şu haramdır bu haramdır ama işte örf ve adetler diyor ağır bastığı için maalesef الشedid diyor yapamıyoruz diyor yapmak istiyoruz yapmak istiyoruz diyor gerçekten diyor yapmak istiyoruz ama başaramıyoruz Allah Celle Celaluhu bizi affetsin ben de diyorum Allah Celle Celaluhu affetsin ama affeder mi etmez mi Allah'a bağlı çünkü o benim hakkım değildir benim görevim nedir benim görevim tıpkı bundan önceki hadiste Aleyhisselatü söylediği gibi ille de burada oturacaksanız kötülükten sakındırıp iyiliği emredeceksiniz kimseye eziyet vermeyeceksiniz tamam mı Selam verirse selamı vereceksiniz, tamam bu kadar, sen görevin budur. Ondan sonra yapıyor mu, yapmıyor mu, terk eder mi, etmez mi o senin görevin değil. Niçin? Çünkü sen onların üzerinde sultan yoktur. Bu sultan nerededir? Sultan kendi evindedir. Sen kendi evinin hakimisin. Kendi evinde bu tür ne yapacaksın? Ellemen edeceksin. Çünkü sem diyor ki فَمَرَّا عَمِنْكُمْ مُنْكَرَ فَا الْيُغَيْرِ Bu kime bakime hasır." babaya anneye öğretmene mesela efendim e, askere polise yani görevli olan insanlara sen kalkıp da çarşıda ellerinle alkol iç içki içen veya iki bir genç bir kız genç kız bir genç erkek el ele vermişler yürüyorlarsa sen kalkıp elinle bu münkeri değiştiremezsin. Çünkü bu münkeri elini değiştirsen her şeyden önce sen devletin görevine el koymuş olursun. Bu da senin hakkın değildir. Dolayısıyla polis seni götürecek. Diyecek ki bu senin işin değil. Sen gel bize haber ver mesela. Biz görevimizi yaparız. Ha O zaman dışarıda münkeri elle değiştirmek kişinin vazifesi değildir. Ama kendi evinde, kendi akrabası içerisinde, çoluk çocuğu içerisinde münkeri kendi eliyle değiştirmesi onun üzerinde vaciptir. Evet. Efendim? Öyle mi? Tabii, tabii, tabii. Vakit bittiği için burada dersimize son veriyoruz. Ya, Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sahat verirse inşallah bu konuya devam edeceğiz. Hadi vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve ve ala var. Birinci soru, birinci soru. Kadınların doğum yaparken ne yapmalı erkek, burada nasıl bir yol izlemeli diye böyle bir soru gelmiş. Bila, bila Hadi. Hadi Kadınların doğum yaparken erkek ne yapmalı, nasıl bir yol izlenmeli diye bir soru sorulmuş. Gerçi doğru dürüst sorulmamış ama Sanki şunu demek istiyor. Yani evet. sanki demek istiyor ki yani bir kadın hamile ise tam evet. doğum yapacaksa bu doğum için... Yani erkek doktora mı gitmeli, kadın doktora mı evet, gitmemeli? Evet. Ne yapmazsan yolumuz son acaba? Evet, yazdı işte bir saniye hocam tekrar edeyim. Devlet hastanesinde acil doğum için gider bir insanın doktor seçme şansı yok. Bunun hükmü nedir diyor? Hmm. Ya mesela bir doktoru e, tasdik ee, zaten. Zaruri olmadı müddetçe ay eee zaruri bir ameliyat değilse mesela o ameliyatı mesela e, kadın doktor yapamıyorsa <Gülüyor> ille de erkek yapacaksa o zaman alimler bunlar bu tür zaruri şeylerden hamileler demişler ki caizdir. Ama öyle bir sorun yoksa erkeğin kadına doğum yaptırması kesinlikle masiyettir. Dolayısıyla kadın hamile olduğu zaman dosya açacağı zaman ilk başlangıçta tamam mı? Ee, bilinçli dosya açacak. Ey, kadın doktor seçecek. Ve dosyasını takip edecek. Doğuma yakın olduğu zaman Yine o dosya açtığı yerde onlarla irtibat kurarak telefonla şunla bununla bir iki gün önce işte günlerim şu gündür da yakın oldu falan gibisi ne yapacak? Hemen orada kadın doktor olan yerlere gidecek. Ama hakikaten o doğumu kadın yaptıramıyorsa o zaman erkeğe gitmekte bir beis yoktur. O da Şöyle <gülüyor> önemli bir mülahaza var. Burada söylüyor Arabistan'da hastanelerde maalesef şerid yapıyorlarmış. Bilmiyorum Türkiye'de böyle mi yapıyorlar değil mi? Kadın doğum kadına doğum yaptırdıkları zaman çıplak anadan doğma havza koyuyorlarmış. Burada mı? Evet, He. Sunda, ya, ya çok doğum. kötü ya. Halbuki bu kadın doğum yapacak. Yani havuza konduğu zaman fistanı üzerinde kalacak çünkü. Yani sadece açılması gereken yerler açılması gerekiyor doğum için. Sen göğsünün, kadının göğsünün, sırtının, unutunun niye açıyorsun? Kadın ana hepsinde verilecek. Kadını efendim? Bütün da ayağını ameliyat yapacak. Her Doğru değildir aslında. İşte bundan dolayı alimler diyorlar ki bir erkek hanımını, ey mahremi artık hanımı olur, annesi olur, kız kardeşi, teyzesi Halası neyse hastaneye götürdüğü zaman mutlak manada orada kadın doktor yoksa, tamam mı? kadın doktor yoksa mahremiyle beraber doktora gitmesi gerekiyor ve neresi tedavi edilmesi gerekiyorsa orası açılacak, daha başka bir yer açmayacak kesinlikle caiz değildir, onun için İslam alimleri mahremin olmasını şart koşuyorlar Mehrem orada olmazsa orada doktorlar istediklerini. Kadın aralar. O kadının doktorların eli altında bir tavuk gibi oldu. Hani ya. Kassaf tavuğu kesecek ya. Artık. Çaresi kalmıyor ki o. Kadın orada elleri altında o hastalık içerisinde hiçbir şeye tiraz edemez. E, oldu zaten hocam. Yakında bir tane doktor bir bayna, şey etmiş. Zina, işte, mahkemeye vermişler. Zinadan Hı. dolayı. He. Zin, işte doktor beni uyuşturdu. Zina yaptı diye. Türkiye'de oldu şu anda mahkemede. Ya işte niçin bu yani İslam'a göre hareket etmedikleri için bu kadın şimdi bu mahkemeye doktoru mahkemeye veren kadın mahremiyle gitmiş olsaydı bu tür şeyler olmayacaktı evet. yani ben belki size anlattım Türkiye'de bir yere doktora gittim bir hastaneye özel bir hastaneye gittim bir kardeşimizle beraber sıraya oturduk baktım ki çok muazzam bir tesettürle bir kız kardeşimizi gördük o da sıradadır ama tabi yanında burada erkek var, burada sanıyoruz ki işte o da mahremiyle gelmiş. Tamam mı? Subhanallah bizi ondan önce çağırdılar. Ama ben içim rahat olmadı. Gittiğim doktor, bevliye doktoru. Arkadaşa dedim ki ya biz çıktıktan sonra baktım ki kadın dedim ki biraz bekler misin? Yani bir sakıncası var mı? Bekleriz dedi Şerif abi ya bir şey olmaz dedi. Oturduk. Baktım kadının ismi okundu. Tek başına kalktı doktorun yanına gitti. Erkek doktor. Bu doktor nedir? Bevliye doktoru. Bevliye doktoru erkek olsun kadın olsun tenasül şeyine bakacak. Erkeği soyduruyor kadını da soyduruyor. Orada mahremin yok şu yok erkeğe gelmişsin sen o tesettürünle. Onu görsen subhanallah o kadar güzel bir tesettür var ki. Hayret ettim bu kadın bu tesettürle nasıl geliyor erkeğin karşısında? Hiç mi? O şehirde kadın doktor yok bu konuyla ilgili bu tahassüsta. ha Bu doktoru mahkemeye veren kadın da böyle. Eğer bu kadın o doktora gitmeseydi veyahut da gitti de farz edelim ki artık muhtardır buna. Bari mahremini götürseydi ağabeyini mesela kocasını Çok eğer evli değilse kız ise abesini götürür babasını götürür. Evet. Yani şundan anlaşılan e, sorudan anladığım şu. Bir kadın zaruri olmadığı müddetçe erkek doktora ister doğum olsun ister hangi hastalık olursa olsun erkek doktora zaruri olmadığı müddetçe gitmesi caiz değildir. Zaruri olduğu zaman da mahremi yanında olması gerekiyor. Vallahu alem. <gülüyor> Şöyle bir soru var. ibadet ehli olan ibadet ehli olan evli olmayan genç zina ederse ne etmeli nasıl tövbe etmeli diyoruz? Bir daha bir daha söyle. Zina eden genç. Oluyor ki kardeşim ya. İbadet ehli e, ibadet ehli olan yani namaz kılan nesi? Ne ne evet, evli olmayan genç kızı genç zina ederse nasıl yani tövbe eder? Kız mı erkek mi? İkisi için de Bu da hocam. Tamam, anlaşıldı. Şimdi ister kız olsun, ister erkek olsun. Bunlar her ikisi de bekar iseler, tamam mı? Namazlıdır, niyazlıdır ama şeytan kandırdı ve bir kızla zina yaptı. İslam şeriatına göre yani İslam şeriatının İslam şeriatının uygulandığı yerde ise ve 4 şahit bu iki genci görüyorlarsa zina yaptıklarını ve alimler şöyle diyorlar. Diyor ki Sürme şeyi var ya sürme çubuğunun sürme cirabına girdiği gibi diyor. O erkeğin, zekerinin kadının fercine girip çıktığını görecek yani. O şekilde şakitlik yapacak. Yoksa efendim bir erkek işte dört kişi diyorlar ki biz bu erkeğin şu filan kadının evine gitmiş ve bu ne için yabancıdır bu ne için gitmiş onunla zine yapmış. Bu şehadet reddedilir. Yani bu şahadete dayanarak o kişi bekarsa mesela haciz autosu verilmez. Ebliisa recm edilmez. Recm edilebilmesi için veya hut cezası bilmesi için biz zat tamam mı? Sürme şeyinin girip çıktığı gibi görecekler ve o şekilde şahit edecekler ki şahit kabul olsun. Kimse ki hocam. Ben. İşte itiraf ederler çünkü beye. burada ölüm söz konusu. Ya koca yakalarsa efendim? Koca yakalarsa. İşte koca yakalarsa mesela gerçekten ee, şeyde geçiyor mesela kendisi yemin ediyor işte şu, şu şu şöyle şöyle şöyle ben işte zina yaptığını gördüm kadın da eğer ben öyle değilse işte öyleyim kadın da diyor ki işte e, ben de işte şöyle şöyle şöyle en sonda yani eğer gerçekten yaptıysa bu Allah tarafından lanet ediliyor kadın ikrar ederse Tüka'yı sallallahu ve sellem döneminde olduğu gibi bir kadın gel diyor ki ya Resulullah diyor ben zinadan hamileyim beni temizle git diyor doğum yap ondan sonra Hocam gençin durumu nedir? Yani orada tövbe nasıl tövbe edebiliyor? Tamam anlatacaksın kardeş. Tamam mı? Ve gidiyor. Doğum yaptıktan sonra tekrar geliyor. Ya Resulallah diyor tamam doğum yaptım diyor. O zaman git diyor şu çocuk kendini idare edinceye kadar ondan sonra gel diyor. Tekrar gidiyor çocuk eline böyle eline e, e, ekmek tutturuyor. Gel diyor ya Resulallah diyor işte ben bak artık çocuk kendini, kendini idare ediyor. Ve orada ve Vesselam ne yapıyor? Onun şehadetiyle yani dört şahide gerek kalmadan onun şehadetiyle ve vesselam o kadını rejim ediyor. Ve aynı hadise bir er, bir erkekle oldu. Tamam mı? Bir gençle oldu. Dolayısıyla burada bir genç kız veya bir erkek artık mütedeyyin olsun, mütedeyyin olmasın madem ki Müslümandır ister mütedeyyin olsun ister olmasın. Bu şeyi yaptığı zaman İslam şeriatının olduğu yerde gidip şeriata itiraf ederse kadıya ben işte zina yaptım. Kendisi gidip itiraf ederse orada kadı ya onu yani şey yapar, strider veyahut da ona 90 veyahut da 100 kurbaç atar. Bu kız olsun erkek olsun. Yok gidip itiraf etmezse ve pişman olursa bir daha dönmemek şartıyla tövbe ederse İnşallah. Allah Celle Celaluhu o kişiyi affeder. İnşallah. Çünkü e, tövbe, e, tövbe e, her şeyi götürür. Allah'ın izniyle. Hocam şöyle bir soru var. Bir, <gülüyor> dükkanda erkek satıcıdan başka kimse yoksa orada kadının erkek satıcıya satıcıyla tek başına alışveriş yapmasında bir sakınca var mıdır? Vardır. Alimler tek kelimeyle diyorlar ki kadının çarşıya, pazara yani esvak dedikleri pazarlara şuraya buraya erkeklerle alışveriş, alışveriş gitmesi caiz değildir. Eğer hiç kimse onun ihtiyacını getiremeyecekse hiç kimse yok. Ne akrabası yani ne babası ne amcasına, dayısına şu ne bu kendisinden başka hiç kimse yok. O zaman alimler diyorlar ki İslami tesettüre uygun bir şekilde gider o ihtiyacını alır ondan sonra hemen tekrar evine döner. Eyi malayani konuşmalar olmaksızın yolda giderken işte erkeklere karışmayacak. Bundan önceki derslerimizde dediğimiz gibi kadın yolun kenarında yürüyecek. Mesela otobüse otobüse git otobüse binmesi gerekiyorsa orada otobüse erkeklerin yanında oturtmayacak. Erkeklere karışık olmayacak. Yani bu konuda dikkat etmekse gerekiyor. Tamam mı? Ondan sonra ihtiyacını alıp ne yapabilir getiriyor. Ama yok abesi var, kocası var, oğlu var, amcası var, dayısı var. ihtiyaçlarını görebilecek halde kendisi ne yapıyor? Hele bazı kadınlar kocasından izin almaksızın çarşı yapar zaya gidiyor. Gidiyor bakkalları şerifi yapıyor, çene yapıyor. Hasan abi nasılsın? Hasan abi şunu verir misin? Hasan abi bilmem ne? Hihihihi bilmem ne falan filan. Sözde hani ekmek alacak veyahut da bir kilo elma alacak. Ondan sonra kahkahalar, mahkahalar Şakalaşmalar, makalaşmalar. Ya bu alışveriş midir şimdi? Bu terbiye midir? Bu ahlak mıdır? Bu haya mıdır? Hani haya, hani din, hani iman? Evet. Hocam şöyle bir... bir <gülüyor> <gülüyor> Siz sahabiler bir kişiyi zinadan dolayı taşlamışlar diyor. Adam tövbe etmek istemiş yani. Sahabi tövbe etmek istemiş de onu recim etmişler. Resulullah aleyhissalatü vesselam hadiseyi öğrenince Rejmeden sahiplerine kızmış bu hadis sahih mi değil? Yok böyle bir hadise ben bilmiyorum. <gülüyor> Başka. bir <gülüyor> ee, Bir kardeşimiz İslam <gülüyor> mı? Yok, sırrlar çok net değil yani öyle. Hocam bu dersle alakalı olmayan bir soru gelmiş. Camiye giden bir Müslüman tahiyyatta şehadet parmağıyla işaret edip parmağını oynattığında cemaatten tepki alıyor. Müşkülat çıkıyor. Sorun çıkıyor yani. Peki, Cemaate gitmeyip evde mi namaz kalayım? Cemaate gidip evet. namazdaki sünnet olan işaret etmeyeyim mi? Terk edeyim diye söylemiş. Ya işte genelde Birçok kişi bilgisizlikten, bilgisizlikten dolayı e, onu ilgilendirmeyen işe karışıyor. Şimdi bu adam diyelim ki bu kızanlar diyelim ki birisi Hanefi mezhebine mensup, birisi Şafii mezhebine mensup, birisi Maliki, birisi Hanbeli mezhebine mensup. Mesela Hanefi mezhebine göre efendim yani diyelim ki el tahrik edilmez. Şafii mezhebine göre diyelim ki yine o şekilde Maliki'ye göre tahrik yapılır. Tamam Sahih sünnete göre aleyhissalatü vesselam diyor ki yani kâne yani yansıb-i sebâbe ve yanzıru ve bu sünnetirimizde mevcudur, sünnet-ebi david'de mevcuddur tamam ve kâne yuharrikuhâ bu hadiste mevcuttur bu kişi de bunu yaparken sen bir hanefi olarak, şafi olarak sen buna niçin kızıyorsun? niçin kızıyorsun? bu Allah sünnetü senin hadisini tatbik ediyor yani kızmaması lazım Kızarsan kızan adam da kızsın kendi kendine bu adam sünneti tatbik ediyor. İlle de gerçekten çok büyük bir problem oluyorsa o zaman oynatmasın. Çünkü burada iki tane rivayet var. Bir rivayete göre aleyhissalatü parmağını kaldırıyordu ve tahrik yapmıyordu. Diğer bir rivayete göre aleyhissalatü kaldırıyordu ve tahrik yapıyordu. Ey kâne yuharrikuhâ. Dolayısıyla her iki rivayet de sahihtir. İmam Elvani Rahimallah her iki rivayetin sahih olduğunu söylüyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam en çok parmağını, şehadet parmağını ne yapıyordu? Kıbleye doğru göstererek böyle tahrik yapıyordu. Yalnız bazı şahıslar buradaki tahriki çok aşırı yaparak sünneti bilmediklerinden dolayı pot kuruyorlar. Nasıl? Yani adam şöyle yapıyor. Mesela diyelim ki şu dizdir. Şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. Bu tahrik değil ki. Bu indirmek kaldırmaktır. Bazıları şöyle döndürüyorlar. Ali Satt sen bunu yapmıyor ki. Fi fark fark tahrik diyorlar alimler. al aşağı indirmek. Ar-raf yukarı kaldırmak. Ali Satt'la selam. Ne aşağıya doğru ne de yukarıya doğru yapıyordu. Ne yapıyordu? Kane yuharrikuha ve tahrik Tahrik şudur. Ey şu şekilde. Ha böyle hafif bir şekilde Kiblenin şey parmağın ucu kibleden şaşmayacak şekilde. Çünkü aşağı indirdiği zaman parmak kiblenin ötesinden gitmiş olur değil mi? ve Vesselam böyle indirip kaldırmıyordu Aleyhisselatü Vesselam. Bazı şahıslar yani bazı kardeşlerimiz, selefi izleyen kardeşlerimiz sünneti gerçekten tatbikat açısından bilmediklerinden dolayı bazı potlar kırıyorlar. Madem ki bunun nasıl hani tahrik vardır ama nasıl yapılacağını bilmiyorsa o zaman bilenlere sorsunlar. Feselülülere dikkatin Bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. O zaman parmak böyle indirip kaldırmak demek değildir. <gülüyor> tahrik ha bu şekilde. Şu parmağın ucu kıbleyi kıbleden şaşmayacak şekilde hafif bir şekilde oynatmak. Hadi bu tahrik. Tahrik yani alçalt ve rafa değildir Veyahut da. Sudanlar mesela şöyle yapıyorlar. Şöyle döndürüyor. Bazı şahslar da böyle yapıyor. Yine Sudanlardan gördüm ben. Yani sanki kurşun sıkıyormuş gibi şöyle yapıyor. Ha böyle tahrik yapıyor. Tamam mı? Aleyhisselatü Vesselam böyle de yapmıyordu. Şöyle de yapmıyordu. Bazılar, bazılar böyle yapıyorlar. Şu şekilde bazılar. Hepsi yanlış bunlar. Aleyhisselatü Semin yaptığı şuydu. في رواية غراء الخنصر والبنصر والوسطى وكان يضع الإبهام على الوسطى وبو شاكل ده يشارك يعني قبله شاش ميجاك شكيل ده أبو شكيل ده تحريك بدر تم دير رواية الخنصر والبنصر ويحلقوا بالوسطى وبالإبهام هكذا يوارلاق وبعض عاما ديولار كي واحد وخمسين بو بيش بودابير أضو واحد وخمسين بعض عامده ديولار كي ثلاث وخمسين Tamam mı? Bir, iki, üç, bu da kamsa, sardık 53. Bazı alimler öyle şey yapıyorlar. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın hadiste diyor ki "Kana yuhalliku, hâzihi l-halaqa Tamam. 51 diyeceksek ay bu beş, bu da bir oldu 51. 53 diyeceksek bir, iki, üç, beş, sardık 53. Lakin kibleyi şaşmayacak şekilde. Yani böyle yapmayacak. Şu şekilde. Onun için bu adamlar ey bunları inkar yapan mutlaka parmağını çok aşırı bir şekilde indirip kaldırıyorlardır. Bir üstü kırmış. Birisi i̇şte demek ki aşırı kaldırıyor indiriyor. Böyle şekilde kaldırıp indirmek yoktur. Kible, kibleden şaşmamak şartıyla böyle hafif tehrik yapacağız. Hedehüvet tehrik. Dolayısıyla hedehüvet tehrik tehrikin yani sünneti tam tatbik etsin. Ondan sonra cemaatı terk etmesi onun için caiz değildir. Çünkü sahih görüşe göre cemaat Müslümana vaciptir. Ey Müslüman erkeklere vaciptir. Allah'u Alim. Olacak, kadınların çalışması caiz mi? Kadınlar biz geçen hafta yine bu soru soruldu. Buna değinmiştik. Bir kadın, bir kadın kadınlar içerisinde kadınlar içerisinde ihtiyacını görmekte bir veis yoktur. İlle de çalışması gerekiyorsa. Eğer ihtiyacı yoksa çalışmaması daha evladır. İhtiyacı varsa erkekler onu görmeyecek şekilde ve erkeklerle karışmayacak şekilde kadınların arasında kadınlarla iş yapmakta bir beis yoktur. Eğer ihtiyacı varsa. سبحانك الله وما بحملك شكرًا ولا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه